gibi ed Bugün Allah Azze ve Celle'nin ed ismini alacağız inşallah. Allah Azze ve Celle ed Kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin ed ismi e, sünnette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde sabit olarak gelen isimlerden bir tanesi. Hadiste İmam Ahmet bin Hanbel rahimahullah müsnedinde İmam Bukhari rahimahullah edebil mufvette i̇bn abi Ebi Asim sünnet adlı kitabında ve hakim Mustedrek adlı kitabında ve diğerleri Cabir İbn-i Abdillah anhudan gelen rivayeti zikrediyorlar. Ve bu hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Allah Azze ve Celle'nin Eddeyan ismini zikrediyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin Eddeyan ismi sünnette sabit olarak gelen bir Isimdir. Çünkü biz Rabbimiz Azze ve Celle'nin isimlerini ya Kur'an-ı Kerim'de gelen ya da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde zikrettiği kadarıyla e, tanırız. Bu isimde yani Allah Azze ve Celle'nin ad ismi de sünnette sabit olarak gelmiştir. Cabir İbn Abdullah radıyallahu anh diyor ki kardeşlerim. Allah Resulü. Sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis bana ulaştı. Bir adam böyle bir şey diyor. Bunun üzerine bir tane deve satın aldım diyor. Sonra dememe yükümü yükledim. Yani yolculuk esnasında bana lazım olacak eşyalarımı yükledim. Ve tam bir ay boyunca yolculuk yaptım. Ve Şam'a ulaştım. Mevzu kardeşlerim bir hadis işitiyor ve bu hadisi sahibinden duymak için ilk ağızdan duymak için sahabeden Şam'a kadar yolculuk yapıyor ve bu yolculuk tam bir ay sürüyor. Bunun için bir deve satın alıyor, devesini hazırlıyor, yiyeceğini hazırlıyor, yol ağzını hazırlıyor ve bir ay boyunca Şam'a yolculuk yapıyor. Ve orada Abdullah İbni Uleyhis radıyallahu anhu'nun olduğunu duyuyor. Ve kapıda duran bekçiye diyor ki git söyle efendine Cabir geldi dedi diyor. Ve bunun üzerine o da diyor ki İbni Abdullah mı yani Cabir İbni Abdullah mı diyor o da evet diyor. Ve hemen Abdullah İbni Uleyhis radıyallahu anhu elbisesini düzelterek hemen dışarı çıkıyor. Ve ikisi kucaklaşıp sarılıyorlar. Cabir bin Abdullah diyor ki radıyallahu anhu benden bir kısa yani bir haber geldi ki sen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden kısas hakkında bir söz duymuşsun. Ve ben benden ben ya da senin ölmenden korkarak bu hadisi duymamaktan işitmemekten korktum diyor. Bunun üzerine Abdullah ibn Uneyz radıyallahu anhu diyor ki ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle işitirken duydum. Kıyamet günü insanlar veya kullar çıplak, ayakkabısız ve buhmen olarak haşrolunurlar. Sahabe dedi ki diyor bizler dedik ki ey Allah'ın Resulü buhmen kelimesi ne demektir? Yani sahabenin o esnada anlamadığı bir kelime söylüyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buhmen diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam leyse ma'hum şey'un yani yanlarında hiçbir şey yok. Çırılçıplak ayakkabısız ve yanlarında ne mal ne evlat hiçbir şey yok. Sonra Allah Azze ve Celle yakın bir insanın sonra diyor yakın bir insanın duyabileceği şekilde ve uzak da insanın duyabileceği şekilde Allah Azze ve Celle nida eder diyor. Ve der ki enel melik ened deyan. Melik benim deyan benim der diyor. Sonra der ki Allah Azze ve Celle şu anda cehennem ehlinden bir kimse cehenneme girmeden önce yani cehennem ehli olduğu belli olmuş. Ama cehenneme girmeden önce cennet ehlinden bir kimseden hakkını almadan cehenneme girmeyecektir diyor. Ve yine cennet ehlinden hiçbir kimse cehennem ehlinden hakkını almadıkça cennete ...girmeyecektir dedi diyor. Hatta öyle ki... ...bu bir tokat bile olsa... ...muhakkak onun hakkını... ...alacaktır diyor. Sonra bizler dedik ki... ...ey Allah'ın Resulü... ...bizler Rabbimizin... ...Azze ve Celle'nin katına... çıplak ayakkabısız... ...ve yanımızda hiçbir şey olmadan... ...çıktığımız halde... ...bu haklar, yani bu kısas... ...nasıl uygulanacak... Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bil hasanat ve seyyiat. Yani kişinin yapmış olduğu iyilikler ve kötülüklerle ödenecektir buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hakim Müstedrek'inde hadisin rivayetinde devamında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra şu ayet okudu diyor. el yavn Tuza kulu nefsin bir merkeze Bugün herkes ne ile neyi kazanmışsa onun karşılığını görecektir. La zulm el Bugün zulüm yoktur. Buyuracaktır Allah azze ve celle. Gafir suresi 17. ayeti kelimesinde. Allah azze ve celle kardeşlerim insanları bir araya topladığı zaman en elmelik en ettiyen diyor. Kral benim deyan benim. Eddeyyân kelimesi kardeşlerim Allah Azze ve Celle hesaba çeken demektir. eddeyan hesaba çeken demektir. Allah Azze ve Celle kıyamet günü insanlara hesaba çekecektir. En melik en eddeyyân diyor Allah. Allah Azze ve Celle <gülüyor> bütün insanları öncekilerden en sonrakine kadar bütün insanları kıyamet günü Urat olarak yani hiçbir üzerlerinde elbiseleri olmadan, ayakkabıları olmadan ve sünnetsiz bir şekilde ve aynı zamanda dünya metaından, dünya malından hiçbir şey olmadığı halde kıyamet günü bir araya getirecektir. Sonra Allah Azze ve Celle dünya hayatlarındayken, dünya hayatındayken onların yapmış olduğu hayırsa hayır, Şerse şer hepsini ne yapacak? Hesaba çekecek ve hepsinin karşılığını verecektir Allah subhanahu ve teala. Çırılçıplak, ayakkabısız, sünnetsiz ve dünya malından hiçbir şeyleri olmadığı halde orada bulunacaklar. Diyor ki Allah Azze ve Celle El yevme tudze kullu nefsin bima kesebet O gün Kıyamet günü herkes neyi kazanmışsa neyi elde etmişse hayırsa hayır şerse şer ona elde edecek. La zulmel yevm. Bugün zulüm yok. İnnallaha seri'ul hisab, Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir diyor. Gafir suresi 17. ayeti kerimesinde. Ve yine Allah Azze ve Celle Enbiya suresi 47. ayeti kerimesinde buyuruyor ki وَنَدَعُ الْمَوَاز۪ينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئَةً O gün biz adalet terazilerini koyarız diyor. Kıyamet günü için. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ Şeye. <شَيْئَة> o gün hiç kimse en ufak bir zulme dahi uğramaz. وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا Velev ki en ufak bir zerre dahi kadar hayırsa hayır, Şerse şer, Muhakkak biz onu getiririz diyor o kıyamet gününde. Vekefena <gülüyor> hasibin biz diyor hesap görenlerin görenler olarak biz yeteriz buyuruyor Allah azze ve celle. Mizkal habbetin min khartelin en ufak bir zerre kardeşlerim. Hayırdan ve şerden yana ne varsa muhakkak o kıyamet günü ne yapılacak? O adalet terazisine konulacak. Hayırsa hayır konulacak, şerse şer konulacak. Ve Yine Allah azze ve celle diyor ki: "Femen ya'mel misqal zerratin hayriyye." Her kim zerre miktarı kadar hayır yapmışsa onun karşılığını görecek. "Umen ya'mel misqal şer şerrin." Her kim de zerre miktarı kadar en ufak en toz şeyi kadar dahi şer yapmışsa muhakkak onun karşılığını görecek. Ve yine Nisa suresi 40. ayet-i buyuruyor ki Allah azze ve celle inna Allah la yuzlimu miskale zerre. Allah azze ve celle miskale zerre en ufak bir zerre miktarı kadar dahi hiç kimseye zulmetmez. Ve in teku haseneten yudaa'ifuha. Eğer diyor iyilikse ne yapar onu çoğaltır Allah azze ve celle ziyade ziadelleştirir ve min Ecrân, azîmâ ve kendi katından çok büyük ecirler verir Allah Azze ve Celle. Kardeşlerim daha önceki ribayetlerde hatırlayacak olursanız Allah Azze ve Celle yapılan bir iyiliğe 10 katından 700 katına kadar sevap veriyor, ecir veriyor. Ama yapılan bir kötülüğün ise ne yapıyor? Sadece ve sadece bir olarak karşılığını veriyor. Ve buyurduğu gibi Allah Azze ve Celle وَاِنْتَكُ حَسَنَةً Yapmış olduğu ameller eğer iyi amellerse يُضَعِفَ Ne yapar? Allah Azze ve Celle onları fazlalaştırır, ziyade, ziyadeleştirir. وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهِ ve Allah kendi katından çok büyük sevaplar, çok büyük ecirler verir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ve yine Ali İmran Suresi 30. ayeti ayet kerimesinde buyurur ki subhanu ve teala yawma tajidu kullu nefs ma amilet min hayron muhtara ve ma amilet min su. o gündür her nefis hayır olarak ya da şer olarak ne işlemişse hepsini ne yapacak allah katında hazır olarak bulacak. لو ان تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا. de o gün ne yapacak kafir keşke onunla kendi arasında çok büyük bir zaman olsaydı diyecek. Ve yuhaddirukumullahu nefs'e İşte o gün için hazırlanın çünkü Allah azze ve celle'nin o şiddetli yakalamasından korkun. Vallahu raufun bil Allah kullarına karşı çok merhametlidir. Çünkü o günün şiddeti kıyametin şiddeti o günün şeyi o kadar şiddetli olacak ki o yüzden وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ Yani Allah Azze ve Celle'nin ne yapmasından? O yakalamasından korkun diyor Allah Azze ve Celle. Buna rağmen وَاللّٰهُ bil بِالْعِبَادِ Allah kullarına karşı çok merhametlidir. Kıyamet günü kardeşlerim din günü olarak isimlendirmiştir Allah Azze ve Celle. Çünkü o gün cezanın ve hesabın yani hesabın görüleceği ve karşılığın verileceği gündür. Melkiyumid Din Din gününün yani o kıyamet gününün sahibidir Allah Azze ve Celle. Yani o gün yapılan her amelin hesabını görecek olan ve onların karşılığını verecek olandır o gün Allah Azze ve Celle. Kardeşlerim akıllı bir kimse Allah Azze ve Celle'nin yan olduğunu, hesaba çeken olduğunu akleden bir kimse nedir? Kıyamet günü hesap ve ceza günüdür. Allah Azze ve Celle'nin muhakkak karşısına çıkacak. Çırılçıplak, ayakkabısız, sünnetsiz ve yanında dünyadayken kazanmış olduğu malların hiçbiri olmayacak. Ve o gün... Dünyada iken yapmış olduğu hayırsa hayırı görecek, şerse şerri görecek. Bundan başkası yanında olmayacak. Ve o gün Allah Azze ve Celle mizan terazilerini, adalet terazilerini koyacak ve en ufak bir hayrı dahi es geçmeden... En ufak bir şerri dahi, en ufak zerre miktarı, toz miktarı kadar ne hayrı ne de şerri es geçmeden o adalet terazisine koyacaktır. İmam Ahmet bin Hanbel Rahimullah Zühd adlı kitabında bir kilab eden e, rivayette Ebu Darda radıyallahu anhu diyor ki El birru la yubla, İyilik diyor Vel itmu la yunsa. Kötülük de unutulmaz. Bu dayanlayanem hesabı gören Allah da uyumaz diyor. Fakın kemaşit istediğin gibi ol. Nasıl diliyorsan öyle ol. Kema tediinu tudaenu hesaba çektiğin gibi yarın hesaba çekileceksin. Evet, iyilik eskimez, kötülük unutulmaz. Deyyân olan, hesaba çeken olan Allah uyumaz. Nasıl diliyorsan öyle ol, hesaba çektiğin gibi yarın hesaba çekileceksin. Evet, kardeşlerim, demek ki akıllı kimse nedir? Daima nefsini hesaba çeken insandır. Çünkü neden? Dünya hayatında, yani bugün amelin, yarın ise hesabın olacağı dünya yerinde, Madem ki amel etmeye devam edilecek, yani vardır ölünceye kadar, o yüzden kişi de ölünceye kadar nefsini ne yapması gerekir? Hesaba çekmesi gerekir ki yarın hiçbir pişmanlığın, hiçbir tövbenin, hiçbir aracının kabul edilemeyeceği, edilmeyeceği kıyamet gününde pişman olmaz. İbn-i dünya ''Muhasebetun nefis, nefsi muhasebe etme'' adlı kitabında Ömer İbnül Khattab radıyallahu anhu da şu rivayeti zikrediyor kardeşlerim. Diyor ki Hazreti Ömer radıyallahu anhu hasibu enfusekum an entuhasebu hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. <gülüyor> vezinu e'malekum an entuzeluh ve mizana konulmadan önce tartılmadan önce kendinizi tartın diyor. Çünkü diyor bugün Kendinizi hesaba çekmeniz yarınki hesaptan çok daha kolaydır. Dünyadayken kendinizi hesaba çekersiniz ve varsa yanlışlarınız, varsa yamukluklarınız ne yaparsınız düzeltebilirsiniz, tövbe edebilirsiniz. Ama yarın kıyamet günü böyle bir şey yok kardeşlerim. وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْاَكْبَرِ Ve diyor o, Allah Azze ve Celle'ye sunulacak o büyük gün için ne yapın hazırlanın, süslenin. Amellerle, hayırlarla. Çünkü o gün hiçbir kimse ne yapamayacak asla ve asla gizlenmeyecek. Yani hayırda şerde ne yapacak ortaya çıkacak kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimize hayır versin. Demek ki kardeşlerim o gün öyle bir gün ki deyan olan Subhanahu ve Taala'nın buyurduğu gibi cennete, Cehennem ehlinden hiç kimse cehenneme, cehenneme girmeyecek ki cennet ehlinden hakkını almasın. Ve yine cennet ehlinden hiç kimse cennete girmeyecek ki cehennem ehlinden hakkını almasın. Sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü bu nasıl olacak? Çünkü kıyamet günü insanlar Allah azze ve celle'ye çıplak, sünnetsiz, ayakkabısız ve yanlarında hiçbir dünya metaı olmadan sunulacaklar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bil hasenat ve seyyiat, iyilikler ve kötülükler ne diyor yani ne demektir Allah azze ve Celle mazlumun hakkını zalimin iyiliklerinden alacak zulme uğrayan kimse zalimin iyiliklerinden alacak ve eğer yanında yani zalimin yanında herhangi bir Hasanat kalmaz ise bu sefer mazlumun kötülükleri alınacak zalime verilecek Tıpkı bureradallahu anudan gelen Rivayette, Sahih-i Müslim'de, Müslim'in rivayet ettiği hadiste diyor ki Allah Resulü Selam, اَتَدُرُونَ مَنْ مُفْلِسِ Muflis kimdir bilir misiniz? Dediler ki muflis bizde malı ve dirhemi, mal, dünya malı ve dirhemi parası olmayan kimse, müflis kimsedir. Buyurdu ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ümmetimden müflis o kimsedir ki, Yeti yu'l kıyameti bi salatin ve sıyamin ve zekat. Kıyamet günü namazla, oruçla ve zekatla gelir. Yani bayağı bir ameli vardır. Ve yati kat Yine gelir falancaya sövmüştür. Ve kadze fehaza. iftira atmıştır. Ve akale Bunun malını yemiştir. Vasefekedeme hada bunun haksız yere kanunu dökmüştür, vadara be hada bunu dövmüştür, fayyıutta hada min hasanati. Buna iyiliklerinden verilir, buna iyiliklerinden verilir. Hatta diyor, onun diyor hesabı görmeden önce bütün diyor iyilikleri biter diyor. Sonra onun diyor diğerlerinin hatalarından, günahlarından alınır ve onun yüzüne atılır diyor. Sonra da Yüzüstü cehenneme atılır. İşte asıl müflis olan, asıl iflasa uğramış, asıl işte malı ve dirhemi olmayan da sizin müflis dediğiniz iflasa uğramış kimse budur diyor. Allah hepimizi bundan korusun kardeşlerim. Yine Ebu Hureyre radiyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam. Muhakkak kıyamet gününde hakları mutlaka sahiplerine vereceksiniz diyor. Ne kadar hak varsa, ne kadar hukuk varsa kıyamet günü muhakkak sahiplerine ulaşacak. Hatta öyle ki diyor, boynuzsuz koyun için boynuzlu koyundan kısası hakkı alınacaktır buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, o gün öyle bir gün ki Allah azze ve celle, hesapları görmek için kullar arasında, arasında hüküm vermek için kendisi geliyor Sübhanahu ve Teala diyor ki Fecr suresi 22 ve 24'ten ve rabbuka vel meleku saffen saffe Rabbin ve melekleri saf saf gelirler diyor ve yevme bi cehennem ve o gün cehennem getirilir يَوْمَئِذِنْ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنَّا لَهُ الذِّكْرًا O gün insan hatırlar ama o gün ne bir öğüt, ne bir e, nasihat hiçbir şey fayda vermez. يَقُولُ يَا ليتني قدمت Der ki keşke dünyaya geri dönseydim de, salih amel işleyseydim derdir. O yüzden kardeşlerim o gün öyle dememek için, o gün parmak ısırmamak için, ya elâyten hayati. Ya keşke dünyaya geri dönüş olsa da salih amel işlesem, hayır işlesem dememek için Emer Radiyallahu anhu'nun dediği gibi hasibu anfusakum qabla an Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Çünkü o gün hakikaten çok çetin bir gün kardeşlerim. Yevme la مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَا بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ O gün ne mal ne de evlatlar fayda vermeyecek. اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَا kalbin selim. Ancak selim doğru bir kalple gelenden başkası diyor. Allah Azze ve Celle hepimize hayır versin kardeşlerim. O müflislerden eylemesin. O günahı bütün sevabıyla gelip de bütün böyle sevapları bitip de başkalarının günahını da üzerine alıp cehenneme atılanlardan eylemesin kardeşlerim. Kendini hesaba çeken, tövbe eden, halini düzelten, insanlara, Müslümanlara faydalı olan, dinini yaşayan, yaşatan ve <gülüyor> insanları da cennete davet eden kullarından eylesin inşallah kardeşlerim. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Merhametinle, rahmetinle cennetine girdirdiğin kullarından eyle bizleri ya Rabbi. Allah'ım bize hem dünyada iyilik ver, hem ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru ya Rabbi. Bizi ve neslimizi namazı kılan ve zekatı veren kullarından eyle. Allah'ım amin, subhaneke, Allah'ım ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruka ve etubu ileyk.